Eflamim'den daha uzun bir ayeti kerime veya sureyi ikinci rekatta okumuş olsa bir problem olur mu? E, birinci rekatta, ilk rekatta zaten namazda iki re e, her iki rekat kendi içinde değerlendirilir, göz önünde alınır, mütalaa olunur. Birinci rekatta okuyacağı hem alttakinden yukarıda olacak e, ve biraz fazla olacak. Hı hı. İkinci rekatta okuyacağı da e, o okuduğu ayetlerin Akabinde ondan sonra gelen ayetler veya sureler ama hemen bir sure değil de atlanacaksa iki sure atlanarak okumak lazım.